''Biz Luta'da da bir hikmet ve bir ilim verdik ve onu çirkin işler yapan memleketten kurtardık. Gerçekten onlar kötü bir toplum idiler, fasık, Allah'ın emrinden çıkan kimseler idiler.''